Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hz. Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılması ve sonra tevbesinin kabul olması konusu inşallah. Adem Aleyhisselam hepimizin ortak müşrik dedemiz. İlk insan, ilk peygamber o bu alemlerde. allah Teala Mevlamız Adem Aleyhisselam'ı dünyada topraktan yarattı. Tabi nasıl yaratıldı? O da inşallah ayrı bir konu inşallah. Nasip inşallah. Adem Aleyhisselam adetleri babamız, dedemiz yarattıktan sonra velam emin verdi meleklere Adem'e secde edin diye. Adem Aleyhisselam bir nevi kıble, yani Kabe gibi olacak. Ona dönecek melekler tabi secde Allah Celle Cale. Fakat tabi yine bunda bir olay vardı. Adem Aleyhisselam'ın kişiliğinin kutsallığı, saygınlığı meselesi vardı. Bu da bir imtihanlı melekte Allah tarafından. Melekler Allah'a asil olamadıkları için Hemen tabi secde kapandılar. İlla iblis eba ve stegbere Mevla'nın buyuruyor. Ancak işlenen biri ki iblis, ki şeytan dediğimiz o secde edemedi. İbal ve Ve stegbere ve kibülendi, onurlandı, büyüklendi. Tabi o da lanetten lanetten orada. Adem Aleyhisselam Hazretleri Cuma günü onda ruh verildi dünyada. Mekke ile Tayyip arasında uzun zaman bedeni kaldı. Toprak, çamur halinde kaldı. Cuma günü e, kuşuk vaktinde onda ruh verildi. Mülekten secdettiler. Hemen cennete kaldırıldı. Yani dünyada bir şey yemeden hemen cennete götürülüyor, çıkaldı oraya cennete. Tabi e, cennet dünyadan çok mu? Çok uzak. Ne kadar uzak. Işık yılı ile rakamlar yetersiz. Uzak cennet. Ama Allah katına eşliği şey tabi öyle şey. Adem Aleyhisselam Hazretleri ilk insan şu alemlerde. Cennete götürüldü cennette yaşamaya başladı. Fakat tek başına ama. Her varlık ancak kendi cinsiyle uyum sağlayıp tatmin olabilir her varlık. Mesela tavuklar tavuklarla. Tavuklar ördek kazla uyum sağlayamaz. Koyun koyundarla. E, güvercin güvercinde başka başlık hoş, uyum sağlayamaz. Adam alehisselam Hazreti de cennette insan olarak tek başına. Melekler var cennette. Tabii cins ayrımı var. Orada farklılık var. Adam alehisselam Hazreti cennette olduğu halde içinde bir burukluk vardı. Bir tatminsizlik. içinde bir boşluk vardı içerisinde. Tabii nedeni o da bilemiyordu. Cennette uyku olmadığı halde ona Rabbi uyku verdi. Uyuklama verdi Rabbim ona. Bir yere yaslandı. Çok hafif uykuya daldı. Hafif ama. Allah'ın emriyle mülte geldiler. Sol kabrugasının en üstteki küçük kabrugamı çıkardılar melekler. Tabi meleklere göre bu kolay muhteremler. Yani göğüsü yarılmadan, göğüsü kesilmeden bunu çıkardılar. E çıkar mı kemiği bu şekilde? E tabi çıkar muhteremler. Çünkü her şey bedende hücreden oluşuyor, hücre. Hücre arasında bir çekim gücü vardır. Mevlam bu gücü kaldırdı mı hücreler tek başına kalırlar İnsanın derisinden üstten zaten böyle. Mevlam onu çıkardı oradan. Allah Teala Rabbimiz o kemik, kemiğinden Rabbin aziz havayı yarattı. Ki Kur'an'da melam buyuruyor. Rahîm ve halaka minha zevceha. Halak Allah yarattı minha o nefsi bu adam arasından zevceha eşini ondan yarattı. Allah Teala ne yaparsa tabii en güzeli odur. Hikmetleri vardır. Onun esrar sıyırları vardır. Eğer Hazreti Havva annemiz Adem babamız gibi o da ayrıca yaratılsaydı o zaman erkek kadın arasında uyum sevgi ve olmaz mı İkisi de ayrı bir alem olurdu. Yine Adem alemi Hazreti eğer derin uykuda olsaydı, eşinden gafil olacaktı. Eğer acı duysaydı, yine arada muhabbet sevgi olmazlarlarında. Adem Aleyhisselam Hazretleri uykudayken onu Rabbim hasava ve yarattı Rabbim. Önce Adem Aleyhisselam rüyasında onu gördü, rüyasında hafif rüya gördü mülkü arasında. Rüyasında başka bir varlık Hazreti Haba'yı gördü. Uyandı, baktı yana başında yine bir varlık, bir insan. Yalnız tabi adamı açsam erkek o dişi. Aynı boyda hem ikisi de. Boyları çok ama çok böyle büyüktü. Has havada aynı boyda yaratıldı. Genç kız tabi çok gayet güzel bir şekilde cennete yaratıldı. Adem babamız hasabaya bakınca içindeki boşluğun doldurulduğunu fark etti o zaman. Yani aradığını bulduğunu, tatmin olduğunu fark etti. Tabii onu gülümsediler. Ve ona soru adam Aleyhisselam, sen kimsin? Allah ben senin için yarattı, buyurdu. İsmini sordu, isim Havva dedi. İki tane V vardı burada. Havva. Havva hay kökeninden gelir. Yani diriden yaratıldığı için, onun için Havva ismini verdi kendisine. allah Teala bunlara şimdi emin verdi. İkisine de. Araf ayet 19'dan okurayım inşallah. Fevlam buyurdu ki Veya Ademiz gün ente vezecike cennete Veya Adem, ey Adem Allah tarafı buyurdu. Üskün, sakin ol, yerleş. Entesen ve zevcike ve işin havada, zevcende e cennete, cennete yerleşin bakalım ikimiz de. Fekülâ yiyin, ikisi yiyiniz cennette. Min hayr-sü Nerede isterseniz ne zaman isterseniz, nasıl isterseniz. <Gülüyor> Yani yemek içmek bol bol bol hiçbir sınır yok. Zaten cennete biliyorsunuz orada mevsim yok cennette. Orada gece yok cennette. Orada her şey her zaman hazır şekilde. böyle bunlara böyle yapıyordu. Ya Adem sen ve işin hava ikiniz beraberce yani cennette geziyin, eğlenin, zevk ediniz, yiyin içiniz her şey sınırsız serbest. Yalnız imtihan uğraşende şimdi. ta kurbâ. İkisine de yaklaşmayınız. Hazi şeğrete şu ağaca yakışmayınız. Bir ağaç men gösterdi bunlar. Bu da eşşerdeki lamar, lam harfi var burada. Bu cins anlamına gelince demek ki bir tür ağaç vardı. Eğer bu ağz anlamına gelirse bir adama geliyor. O zaman belli tek bir ağaç vardı orada. Mevlam buyurdu. Yalnız bir tek şu ağaca yaklaşmayınız. bak. Ne demek bu yaklaşmayınız? Ondan çok ama çok ondan sakınınız. Mevlam buyurdu. Şimdi bazı yerde bir yazı olur. Yaklaşmayın. Ölüm tehlikesi var diye bak. Yani işine girmeyi bırakın da Yaklaşmayın buyuruyor böyle. Şey. Fetehkûna minel zalimin mevla buyurdu. Eğer o ağaca yaklaşır da onun meyvesinden yerseniz o zaman nefsine zulmedenlerden olursunuz. Buradaki zalim iki türlü zulüm vardır muhteremler. Biri kişi kendini kendine zulmeder. Kendini kendi kötülük eder kişi böyle. Bir de başkasına zulmetmek vardır. Buradaki anlamı Mela buyurdu. Kendinize zulüm etmiş olursunuz. Mela buyurdu. Meleti imtihanı Adem babamıza secde ile oldu. Adem babamız imtihanı şimdi oradaki ağaca yaklaşmaması onun meyvesini yememesiyle oldu. Şimdi orada bir şeytan var. mı var muhteremde. Şeytan meselesi var. Kim mevlam biliyor daha ayet yüzümede, Merhametim, vesvese ilehî şeytanu kale. Şeytan Adam lesterama bir ayetken lehuma geliyor. Şeytan iki sinanların vesvese verdi şeytan. Şeytan kimdir adı cemaatimiz? Mevlam biliyor kane minen cinni. Kur'an-ı Kerim'de, şeytan cinnilerdendi. Yani meleklerden değil, hayvanattan değil, insan değil, onlar ayrı bir barış cinlerdi. İnsanların çok önceleri, cinden yaratılır bu dünyada. O zaman insan dünyada yaşayamazdı muhteremler. Yani o zaman dünya ateş halindeydi dünya, gaz halindeydi dünya, sıcaklı dünya. O zaman insan burada yaşayamazdı. Hayvan da burada. O zaman Rabbim cinler yarattı. İşte şeytan da cinlerdendi. Fakat dünyada yaratıldı o da. Fakat Allah-u Teala'ya çok kulluk etti ama. Hiç durmadan Allah'a zikretti, Allah diye yandı. Her karışına secde etti yeryüzünde. Artık yüksele yüksele birinci gökyüzüne kaldırıldı. Oradaki meleklere karıştı. Birinci gökyüzünde samada da melekler beraber Allah Teala çok ibadet orada. O milletlere de geçti. Açtı onları da. ikinci samayı derken yedi samayı açtı. En sonunda cennete çıkarıldı. Cennetteki meleklerin de başına hocalara geçirildi. Şeytan. O zaman ismi Azazil'di ismi. Nasıl Azrail, Cebrail, Mikail varsa, burada il Allah anlamına geliyor. Yani Cebrail, Allah'ın cebri, gücü, kuvvet anlamına geliyor. Onu da adı o zaman Azazil idi. İşte Adem Aleyhisselam Hazretleri'ne secde edemedi onun için o kendisi. Böyle. Çünkü dünyada o kadar kulu etti Mevla'nın kaç bin yıl. Ömrü belli değil. Kaç bin yıl gökte de kaldı. Yine aynı oranda cennete kaldı. Bütün merkezlerin hoşusu başı oldu kendisi. Bu nedenle kendi olur geldi. Kendi kendine bir bendi gelir kendisine. Adem Aleyhisselam ise toplu yaratıldığı için onun hakir kısmı gördü onu. Tabi o anda ne oldu? Allah tarafından lanet dendi. Lanet dendi. İsmi değişti, ismi iblis oldu. İblis, eblese fiilinden, ifade babadan gelir ki, artık ümitsüz, Allah'ta artık ümidi kalmadı affolurum diye. Kendisi. İsmi değiştiği gibi iblisin şekli değişti. Önceleri çok güzelmiş yapısı. Nurlar içerisinde artık gören melekler ona bakıp gıpta edilmiş melekler. O kadar güzel bir şeklinde. Hem ismi değişti, hem bunun şekli değişti. Hem an şekilde lanetlendi. Ve cennetten de kendisi kovuldu. Kovuldu ama şimdi şeytan tabi bir kin tutuyor. Kin. Adem Aleyhisselam'ın yüzünden bu duruma düştüğü için Adem Aleyhisselam'dan ve onun neslinden İntif almak için yemin etti. Cennetten kovuldu. Cennete giremiyordu. Ama yine göklere dolaşıyordu. Serbestti. Cennetinden kapısına kadar gelebiliyordu. Kendisi muhtemelenler. Adem babamıza nasıl vesilese verdi şimdi. Müfessilere göre, büyük müfessilere göre kendi cennete giremediği için bir ibadete göre Adem Aleyhisselam'ın ev hanemiz yine kapısına gelmişler, orada görüşüyorlar. Diğer bir rivayette ise ki her meyve alıyorlarda yılanın ağzına giriyor yılan. Yılan cennette bir hayvan o zamanlar yılan. Deve gibi büyükmüş, ...dört ayağı varmış, yüksekmiş kendisi... çok güzelmiş yılan da. E, şeytan da cennetin başında kaldığı için Yılan bunun buna karşı saygısı varmış. Yılan bunu ağzına alıyor ve içeri giriyor. Rivayet bunlar. Şeytan tabi durmadan Hazreti Adem'e Hazreti Haba'ya bakıyor. Onları da çok mutlu görünce kini intikam duyguları daha fazla kabarıyor, coşuyor. Diğer yandan Hazreti Adem Aleyhisselam eşhab birlikte artı ikisi bir araya gelince onların mutluluğu tam zirve ulaşım mutlulukları. E, cennette iş yok tabi. çalıştır yok, ulaşık yok, yemek yok cennette. Her şey doğal, her şey hazır. E, cennette yer çekimi yok. Kiloları sıfır kiloda uçuyorlar, uçuyorlar cennette. Geziyorlar, dolaşıyorlar cennette. E, cennette hasılıyor cennette. Bir an dişleri ağrımıyor, başları ağrımıyor, içleri sıkılmıyor. E, gece yok, karanlık yok, soğuk yok, aşırı sıcak yok. Yani her şey insanın istediği neyse cennette var. Bu nedenle ikisi de dağın kol geziyorlar, oturuyorlar, ağaçları seyrediyorlar, öten kuş ötüsünü seyrediyorlar. Gecen kuşlarının her biri Allah zik ediyor, açık değiller böyle. Mesela kimi Ya Rahman türler tür olarak, onların zikri Ya Rahman, Ya Rahman, kimi Ya Rahim, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Allah zik ediyorlar. Bunlar oturdu ağaçların altına, kuşların zikrini dinliyorlar. Akarsular da orada Allah diye akıyor böyle, Allah, Allah diye akıyor sularda. Onlara bakıyorlar. Diledikleri zaman ağaç onları emine eğiliyor, meyvesini yollar, geziyorlar, tozuyorlar ama çok mu aşırı aşırı mutlular. Hayatları çok mu şu hayatları tatlı? En fazla bir kederleri yok cennette. Tek sinek yok cennette. Büyük bir cennette. Her şey yerine cennette. O kadar mutlular. Yalnız bir dertleri yine var. Ölümü biliyorlar ama. Ölüm biliyorlar. Yani gün gelecek, ölecekler. Bunu biliyorlar. Tek dertler işini bu. Şeytan defalarca, tekrar tekrar bunlara vesile veriyor bunları. Yani bunları yoldan çıkarma uğraşıyor. Bir de başı olamıyor şeytan. Bir gün şeytan duydu bunların konuştuklarını... Hazreti annemiz, genç kız tabi, gayet hayat dolu kız böyle. Her hayat düşen bir kişi, Adem, ah ölüm olmasa, hayat çok tatlı, ah ölüm olmasa, hayat çok tatlı, şeytan bunu duyunca, şeytan bunlara buradan girmeye karar verdi. Demek ki şeytan herkese, baş yöne giriyor. Kale, diye şeytan içine bunlara, ya Adem'ü, Ey Adem! Ya, nida harfi denir bu harfçada, yani uzaktakine bağırılır. Mesela ya Mustafa, ya Ali, uzaktaysa böyle şey. Değil mi? Şeytan yanına gelemedi bunların, uzaktan vardı bunlara. Ya Adem'ü, Ey Adem! Hel edülüke <gülüyor> ala şecretil huldih, İki genç adamlara Adem hava biliyorsun dedi ben sever yaratıldım ben dedi. Binlerce yıl dünyada kaldı. Dünyanın her tarafını biliyorum. Göktörü biliyorum. cenneti biliyorum. Hiç bir melekenin ulaşamadığı sırları ben de biliyorum bunlar dedi onlara. Cennette bir ağaç var dedi adı şecerede dil ebediyet ağacı. Mesela bir şey derler, abu he derler, abu hayat. Hap Ab, sülemettir hayat suyu anlamına geliyor. Bu da diyece giant'te bir ağaç var. Adı ebediyet ağacı. Şecerede kuld. Kim o ağaçtan yaşır dedi? O kişi adı, ölüm sahada kavuşuyor. وَمُلُكِنْ لَا يَبْلَى Yok iş ki işte tükenmeyen mülke kavuşuyor. Bir şeytan da bunlara nasihat ederim, beslediyor. Bunlara iyi niyeti yaklaşıyor. Bunlara acıyor sanki. Bunlara bir öncü yapmak istiyor. Öyle yakışı şeytan bunlara. Şeytan bunlara buradan şimdi girdi Cennete bir ağaç var. O halde tek ben biliyorum beri. O ağaç şeceret değil Yani ebediyet ağacı. O ağaç kim verirse artık ölüm sayete kavuşuyor. Bir ayet-i geliyor. meleklerin evi teki halidin ya da melek olursunuz sizler de ölmesiniz diye bunları söyledi. Hastalığa buna hemen kandı şimdi yani daha böyle çok tekrar tekrar geldi. O da buna kalmamıştı. Ama hasta havanımızın da tabii başta olmak üzere tek amacı ölümsüz hayata kavuşabilmek, ölmemek. Hayat çok tatlı çünkü. Şimdi yaşlanmayacak, hastalanmayacak. Her şey yerinde. Hayat çok tatlı. Tek isteği var. ölümsüz hayata kavuşmak. Şeytan bunu söyleyince Hemen kandı. Adem babamız durakladı. Allah bize bunu ama yasak kıldı dedi. Diğer şeytan Allah bunu aslında yasak kılmasın sebebi bu dedi yani. Bir yerde ölmezsiniz, bu iş Allah bize yasakladı buna. Ve Kasımü Huma, bu da var şeytan bunlara Allah adile yemin etti şimdi işte burada. İni lüku <gülüyor> ma nasihin ben size nasilte bulunuyorum, öğütte bulunuyorum dedi. Ve Allah adıyla, Allah adına de yemin etti bunlara, ben doğru söylüyorum diye. Adem babamızın da, o andaki zannı şuymuş ki, hiçbir bir varlık, Allah adıyla, yalan yemin edemezmiş diye. adam olsun, anlaymış şekilde. Bunun üzerine, şeytan bunları anlayınca, Allah diye yemin edince, Zaten Hazreti Havva aldandı, daha önce aldandı. Tek amacı yaşamak, ölmemek. Hazreti Havva Hazreti Adem'e kolunu tuttu. Tuttu kolunu. Adem gel. O ağacın mevcutta yiyelim, ölmeyelim. Bak, hayat çok tatlı yaptı böyle. Sürekli gençler. Bin yıl kaldılar cennette ama hep aynı haldeler, aynı halde. Aynı yaştalar. Aynı göründeler. O kadar sıhhat zindeler. O kadar sıhhat zindeler. O kadar mutlular. Her şey yerinde. Tek ölmek istiyorlar. Hasavva tuttu Adem elinden. Adem ne olur gel. O haştan beraber yiyelim. Ölmeyelim bak. Ayak çok tatlı hayat. Adem babamız yine tereddütte. Yani çekingen. Pek yapmak istemiyor. Tut elinden. Gittir ağacına yediler. Önce hasta Havva o ağacını aldı. Ne oldu bilmiyor da bir ayete göre buğday türü deniyor. Tabi dünyaya benzemiyor ama. Nasıl bir şeyse. Bir tattı Havva Bak Adem bir şey olmuyor dedi. Ve yedi. Bunu yedi bu. Bak bana bir şey olmuyor dedi. Mevlana buyurur burada şimdi muhteremler Arap 22'de Bismillahirrahmanirrahim. Allah Bi Gurur. İkisini de şeytanları aldatarak aşağı çekti. Aşağı çekti. Fedellahu Ma Bi Gurur. Adem babamız, Havva annemiz tabi. Yüksek makamdalar, manevi açıdan da, kendileri anda, Yüce makamdalar, ilahi marifet olan makamdalar kendileri de. şeytan bunları, işte dünyada, dünya değil yani, ölüm sayede kavuştu bunları aldatınca bunların makamında aşağı düşürdü. Şimdi buna şu anlaşıyor adı cemaatimiz, bir müminde, gerçek mümin de, o mümin de allah Teala'yı güzel bildiği handa, ki buna arifi i Billah derler bu kişilere, bu kişi şey ona günah işleyemez. Bir evliya, evliyayken günah işleyemez. Allah huzurunda, elbim makamda, Gafi değildir, Allah'ın göre gibidir, işleyemez. Ne zaman ki o makamdan bir düşer, nefsi iner, gafır olur gün eşeyebilir. Şeytan aleyhine ikisini de bulunduğu makamda aşağı doğru indirdi, nefsi indirdi. Allah tonları filan mazaka şecerete. Havamız yedi, eline kopardı, Adem'in ağzına koydu. Ade, ya Adem ile bunu ye adam. Bana bir şey olmuyor. Tev ederiz. İlla adam bu bunu böyle. On ağzına koydu. Bunun tato kadar zaman, fekrimin hamile han buyuruyor, onu yedi yuttular bunlar Adem Aile babamız da yediyi yedi yedi yuttuktan sonra ikisi tühumu, sev atuhuma. İkisi edep yerleri meydan çıktı böyle göründü edep yerleri. Yani üstlerinde cennet libasları, cennet dişleri var üzerine vardı. Tabii nasıl bir şey onu bilemiyoruz. Bunlara bu bebeği yer yemez. O cennet disiyeleri bunlardan sövütlandı bunlardan. Nasıl bir şey istedik bunlara. İkisinde ben şıplak kaldı. Ve edek gelemeden çıktık ikisinin de. Tabi durum meydana çıktı. Durum meydana çıktı. İkisi ağlamaya başladılar. Yanıma başladılar. Ve tafrika'ya bir merak sende. Hoşlan ki, yet ağaçları kopurup da ötremliler yerlerini. İkisi koşdular ağaçlara. Ağaçlar vermedi, yaprak vermedi ağaçlar. Aman beni yap bakalım Adem. Beni de amreller yalnız incir ağacı verdi o tere. Yahşi ve aleykümberekat cennetle buruyor. Birinci yapranı kopardılar. Bunları bir yerine yapıştırdılar. Demek ki öyle bir Sürmüyor oradaki cinti yapraklar. Bunu bir yapıştırırlar. Örtünürler. Tabi ağlamak artık panik, şok oldular. İlk Adem babamız Ya Rabbi ne olur? Tekrardan toprak yap, Ya Rabbi. Toprak olayım yine. Şimdi Adem babamız tabi biliyor ki Allah'ın yaratığı var yok olamıyor. Yok olmaz. Ne olur? Ancak başıma madde dönüşür. Yani ne olursa olsun. Hiçbir varlık yok olamıyor. Ancak başım hadi dönüşüyor. Adem abone bunu bildiği ne dedi? Ya Rabbi beni tekrar topak yaptı dedi. Topuk olayım Ya Rabbi dedi. Beni affet Ya Rabbi dedi. Ve Mevlam buyuruyor. Taha 121'den muhteremler. Ve as Adem Rabbehu fe Ve as Ademü Adem'i Rabbehu fegavah. Adam Aleyhisselam Rabbine asi oldu, isyan etti. Pegava ve burada şaşırdı. Hidayeten şaşırdı burada. Adamımız o anda peygamber değil yani. Peygamber değildi. Tabi bu bir hata etti burada. Bu hatası da kasi değil aldanmaktı. Aldanmaktı. Şimdi demek ki Allah Teala Mevlamız neyi bize yasak etmişse, onun zararı aslında kendimize. Kendimize. Şimdi bu ağaç özelliği neydi bu ağaç özelliği acaba? Hadi, kaldı bir beydat tefsirinde şöyle buyuruyor. Men ekele minha ahdese. Diyor. Kaldı bir tefsirinde. Kim o meyvesini yerse, o kimsede Hades meydana gelir. Hadesleri abdest bozma durumu. İşi inceltim burada. Işte. Cennetin diğer bütün nimetleri, ne olsun cennetin nimetleri, onlar yenilince, hemen midesi sinirli bunlar, tekrar bundan dışarı atılıyor bunlar, atıyorlar. Yani görünen bir gaz şeklinde, deriden dışarı çıkıyor bunlar. Kokusu rensel çıkar bu. Cennetteki insanların oradayken bunların bağırsakları çalışmıyor muhtemelenler. O dev dışı kalıyor. Bence. Bu meyve yenince ne oluyor? Bu meyve latif meyve değilmiş cennetin meyveler gibi. Bazıları dünya mevsimi imtihanmış onlara. Bu yenince demek büyük çapta bir şeymiş kendisi de. Yenince ne oldu bu? Ve yedirme bağırsak bu. Tabii bağırsak ne gerekiyor da? Tuvalet gerekir muhtemelenler gerekecek. Doğal gerekecek. E cennet öyle bir yer yok cennette. Bunun için mutlaka çıkması gerekir şimdi buradan ben eşe. İki tabii şimdi artık pişmanlığın son zirvesinde. Artık ölüme razılar ama ölemiyorlar anda. Ölüme razı anda ölemiyor, ölmüyor kesin haber. Yani toprak olman razılar ama toprak olamıyor tabii olan kudretinde. Şimdi cennete titriyorlar. Bakın ne olacak şimdi? Tabu yedikleri meyvede bir baskı indi ama indi böylece aşağıdan zorluyor. Günümüzü insanı her şeyi Mantık anlamak için mantığıyla anlamak istiyor. Yani şöyle diye bir günümüzün bazı insanları e, cennette yemiş mi olduğu halde nasıl bunda inmiyorlar, basi inmiyorlar bunda başlıklara. Aslında her şeyin dünyada bir örneği var muhtemelen. Ama birer tabii gafet olduğu için bunun farkında olamıyoruz. Her şeyin bir örneği var dünya. Ana karnındaki yavru, buna ruh veriliyor, can veriliyor mu ona? Can veriliyor. Ne demek can verilmek? Gıda istiyor bu, gıda acaba bu? Şu büyümesi gerekiyor, hücrelerin çoğalması gerekiyor, büyümesi gerekiyor bedeninin tabi gıda ihtiyacı var. Peki alıyor mu gıdasını bu? Alıyor. Kim veriyor onun gıdasını? Allah veriyor Nasıl veriyor? Rabbim mesle yapıyor Annesinin dolaşım sistemi kan sistemi, kan dolaşım sistemi bir organ var, plasenta deniyor, tıpta buna deniyor bunlara, buna bağlanıyor. Çocuğun da dolaşım kan sistemi dolaşım sistemi göbek kordonuyla o organa bağlanıyor. Anne yürüşer, annenin kanı o plasenta denen Organ ile çocuğun göbeğinden çocuğun kan dolaşımına geçiyordu. Yani çocuk oradan gıda alıyor. Oksijeni de anne kanından alıyor çocuk. Şimdi çocuğun anne kanından gelen gıdalar, kan şeklinde gelen gıdalar çocuğa tüm beden tabi dolaşıyor. E buna tabi yakılıyor. oksijen yakılıyor bunlarda. Bunlar bir azıcık puslu çıkıyor. Bunlar ne oluyorlar? Çocuk orada tuvalet yapmıyor anne kanından. Yani çocuğun orada başlıkları yer atılıyor, ama devreye girmiyorlar, onlar böyle. Bunlar ne oluyorlar? Yine çocuğun göbek kordonu bası ile dolaşış ile annesinin sene kan sistemine veriliyor. Başlatıyor bu tür Yani çocuk aylarca ana kanında bolca kanla besleniyor. Çünkü bolca kanla besleniyor, gıda alıyor, tabii posisi çıkıyor. Ama çocuğun bağırsakları çalışmıyor. Dünyaya geldiği anda hemen pasalar çıkma başına bir İşte cennete de yemek içmek var. Orada bağırsaklar derece kalıyorlar. Şimdi Adem babamız, havvanemiz tabi o gıdayı yiyince, dünya gıdası imtihan olarak orada yaratılmış. Bunların aşağı indi gıdaları yani Tuvaletlere sıkıştılar. Ama tabi titriyorlar. Acaba Allah'ın hakkında ne hükümetlik ağırlıklarına diyor Mevlam. Mevlam buyurdu onlara Araf 24-25'te Kale Bidu in oradan Mevlam buyur. İn bakalım. Cehennetten aşağı inin bakalım. Burada kalih bitu yani ibitu Arapça'da ihbit, tek anlamına geliyor muhatap ibita iki olmuş oluyor bu da ibitur en azı üç ve daha fazla çoğu anlam vermiş oluyor ve bu böyleki bunlara inin hepiniz kimler bunlar bir adam Aleyhisselam havanımız şeytan ve yılan tamam. İşte yılan aldığı ayaklarını kopardı. Yılan küçültüldü. Yılan şekli bozuldu. Şimdi yılan yerde sürünüyor galiba. Yılan toprak yeri genelde. Galiba. Hatta kışın uykuya terörde toprak altında yılan da bitecek de korakta toprak az gelebiliyor onu bile böyle. Ve Mevla buyurdu. Bağlıküm libaldin adür. Bazen bazen da düşme olarak in aşağı. Şimdi İnsanla şeytan arasındaki devam ettiği gibi yılanla insan düşmanlığı da Düşman Düşmanlığı Bu devam ediyor. <Kendeklisinde> Ve lakin fil erdi erde sin sin o dünya gezegeninde istikrar yeri var. Gelişim yeri var. Şimdi buna tabii cennetten kovulca adam ailesinden babamız olacak. E, evren tabi çok büyük muhteremler. Nice galaksiler var. Kaç galak gök var. Nice güneş sistemleri var. Milyarlarca. Nice gezegenler var. Rabbim buyurdu ki Velekün fil müstakar müstakkarun. İşte o dünya gezegende arzatın için müstakar istikrar yeri. Yani yerleşim alanı var. İnsan yaşayacak şekilde artılmış dünya yazılmış. Ve metaun ilahin. Ve belli bir zamana kadar da sin oradan meta var. Meta gereken yeme içme malzemeleri de var. Ama sürekli değil ama. Sonsuz değil ama. Ve metaun ilahin. Bir zamana kadar. Demek ki bir zamanlar dünyada yaşam, hayat yaşam koşulları yok dünyada muhteremler. Dünya Ateş hâlineydi, kızın kas halinde dünya halindeydi. Mevlam adam bayatma dileyince mevlam dünya arlığı bunu koştu değiştirdim mevlam vereceğim Demek ki zaman gelecek yine dünyada insan yaşamları geçe dünyada. Yani doğal dengelere bozacağız dünyada. Ve başladı onu Yani mevsim değişecek, doğal denge değişecek ki. Kuranda karada denizde fesat olacak yani karada hava bozulacak denizler sular bozulacak Muhteremler yani temiz su ihtiyacı pek zorlaşacak Muhteremler dünyada su savaşı olacak Bilhassa Fırat olacak Fırat üzerinde Hadis Şerifü Buhari'de Fırat yüzünden çok büyük savaş olacak yani su petrolden altın daha kıymet olacak su yani dünya zaman gelecek artık, yaşamaz hale gelecek dünyada. Neden? Tabi son peygamber, suyla kitap. Bunların da artık yürüten kalkıcı bundaki yaşamda, yani son hakkında islam yaşamayınca, insanı tabi sapıtınca, insan Allah peygamber tanımayınca, dünyadaki doğa dengeler bozacak muhtemelen. Yani gıdalar kalmayacak, şu kalmayacak, bu kalmayacak, açlık sıcak olacak, buzda erecekler, dinince taşıyacaklar. Yani karaların çoğu su basacak. Çok şey olacak dünyada. an buyurdu, İnin dünyaya ininiz, orada şu an için istikrar var şu anda. Onlar için yaşam koşulları müsait, hayatları güzel olacak ama ilahiyin melam. Kale Mevlen böyle böyle burdun onlara fiha TAHYEVNE orada yaşayacaksınız fiha zamiri dünyaya gidiyor o dünyada yaşayacaksınız yani insan için tek yaşam yeri şu evrende dünya mı tercih? Ve fiha temutune ve dünyada öleceksiniz himaya tuhrucüne yine mahşere dünyadan kaldıracaksınız. Peki insan başta yaşayamaz mı başka yerde? Tabii o konuya şimdi girmeyelim muhterem. İnşallah haftaya ev konu alalım inşallah muhteremler. Yani başka hayat var mı başka yerde gezegenlerde? İnşallah haftaya o inşallah. Geniş konu şimdi. allah Teala Adem Aleyhisselam'ı Havva Anamızı cennetten Sürgün olarak çıkardı muhtemelinde. Bu bir sürgün meselesidir bu. Ve Allah bundaki şeyleri ayırdı birbirinden neşe. Ayırdı, imtihan ayırdı. Havva anamız ciddenin bundu yere indi. Tabii o zaman dünyada şehir yok, kasabı dünyada. İnsan dünyada. Havva cidde. Zaten cidde aslında cedde asıdır. Cedde büyük anne demektir. Orada ismi olmuştur. Yurusun'un cidde Mekke'ye yakın bir yerdir. Kızılderic'in kıyısında hemen. Hemen Kızılderic'in kıyısında cidde. havamız oraya indirildi. Ne zaman indirildi? Cuma günü. Adem babamız da Hindistan'ın güneyinde Serendip var. Oraya indirildi. Serendip şu an adı orası. Şimdiki adı Şeylan. Sri Lanka. Değişti şu anda değişti. Şu anda Sri Lanka. Orada şimdi de bir devlet vardır. Azim babamız da oraya indirildi. Demek ki o dönemde o Sri Lanka Senep Adası demek ada adatı değilmiş o zamanlar. Çünkü adama babamız tabi yüzmesi geçmiyor böyle, böyle. Tabi dünya çok değişti dünya. Doğal yapı dünya. Çok değişti dünyada. Süt gölü var mesela Sütgölü. Orada büyük bir devlet vardı orada. Batı böyle. Şu anda Sri Lanka, Hindistan'ın güneyinde, Hint okyanusunda bununla bir ada, orası. Yine Allah'ın rahmeti yine çok bol muhtemelik. Adem babamızı bir çöle indirilmedi muhtemelik. İndirilmedi. O Sendip adasına, yani bir dağa indirildi. Bugün bile orası o ki meşhur, çayı meşhurdur. Dünyada meşhur. Seylan'ın çayı meşhurdur. Bugün dünyanın en güzel mağazalığı bir yere bugün ben derimler. Her Herde yeşilliktir. Her yeşilliktir. Her tür ağaçlar var orada. Ben. Başta olmayan çiçekleri orada vardır. Ben. Yeşillik, otlar, bir de çiçekler ve kuş türleri. O kadar boldur. Akılçları boldur. Demek ki bir nevi dünyanın cenneti şeklinde orası var. Günümüzde aynı şekilde aynı şekilde. Allah Teala Adam aleyhisselamı oraya indirdi Ne zaman yine Cuma günü ikiniden sonra, Adem babamız Cuma bir ruh verildi kendisine, kuşuk vaktinde cennete çıkarıldı. İkinden sonra Adamımız oraya indirildi oraya, indirildi oraya. Tabii mesela biz bugün gidip görsek o adayı taburcu herhangi bir zoraya mutluluk Yani gerçekten her tı bitkin olduğu bir yer, her taraş yeşillik var, akarsuları hiç kuru ağaçlar yok yani işte, yok böyle. Öyle güzel bir yer kendisi. Ama Adem babamız tabii cennetten çıkmayı için orasana zindan oldu. İki sonra oraya indirildi, o zaman da dünya mevsim olarak bahar mevsimiymiş zamanla. Zaten orası da ılım ekildi orası da, yakın orası soğuk olmaz fazla orası da. Adem her semadetleri onun üzerine daveti indirildi oraya, hiç başını kaldırmadı 200 yıl. Hep ağladı, böyle. ağladı. Rabbim hata ettim diye. Utanıyor Allah'tan. Nasıl İslam derlerinden utanıyor. Duymadan ağlıyor. Gece gündüz ağlıyor. Yalvarıyor. Ne yedi işte orada? Tabi ağaçlar çok olduğu için ne zaman var meyveler varsa onları yemeye başladı. Havva'mız ise o çöl onun yere böylece. Neden? Önceyle o yaptığı işin meyve yemesi için. O cezalandırıldı o. O. Oğlanın bulunduğu yer çöldür razı. Cidene'nin bulunduğu yer çöl şekli oraya indirildi. Ama deniz kıyısı, hızlı deniz kıyısı indirildi. O da şöyle yapardı. acıtı zamanlar denize giderdi. Elini sokar bir balık tutardı böyle. Tabi o zamanlar dünya tam doğal dünya. Her taraf kuş türleri, Her tarafta balıklar, denizler, ırmaklar balık dolu. Tatlı suları, Her şey güzel tam dünyanın doğal bir zaman o zamanlar Havanamız da Kısıt Deniz'in kıyısından elini soku bir balık çıkarırdı. Peki bunu nasıl pişirecek bunu? Tabi o zaman ateş yapmak yok da, bilmiyor. Tava yok. İşe yok o zaman da. Ne yapardı bunu? Orası tabi çok güzel iklim orası ciddi. Kızım taş bunu koyardı orada pişerdi bu halde. Öbür tarafını çevirirdi Öbür taraf pişerdi. onu öyle gerdi. Muhtemelen. O şekilde yedi bunu kendisini. Bu şekilde ikisi alışıyorlar, Tevbe ediyorlar. Hatta muhtemeler, müfessislere göre Adem babamız orada çok ağladığı için onun göz eşleri acili çok ağlamaktan, dertten olduğu için onun dolayı o yörede çok baharat içti. Baharat ağaçlardan yetişti. Baharatlar böyle. Hep buradan gelir baharatlar. Allah-u Teala Mevlam Adem acıdı tabi. Rabbim tabir Rahman Rahim'dir Mevlamız. Ama bir kimsenin şey makam değilse onun suçu daha zor af olur. Böylece. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Mesela Mesela bir kişinin kendi özel kamyonu var. Kamyonunu kendi çalıştırıyor. Bu kişi ne yapar? Kamyona binin zamanlar icabında yanı sıcakta gönlünü çıkarır. Üç olabilir. Sigara içebilir. Şunu yapabilir. Yani e edebiyat falan pek böyle gözetmez. Yapabilir bunlara böyle. Ama bir makam şoförü ne yapar makam şoförü? Yani boyunbağa bile Bağlar yazılmıyor. Dedi ki böyle falan falan çıkarsın. Makam şoförü. O ceketini giyer, gömleğini giyer, oyun bağına bağlar ve gayet edekli olur böyle şey. makam şoförü. İşte bir kimsenin de makamı daha yüce ise bir evliya, bir peygamber onlar sürekli Allah katılıklarının bilincini onlar. Huzuru onlar. İşte onların bir hataları çok büyüğe, büyük büyük şeytanın patlatması ondan da değil. Fato'nun bir şey Adem babamız durmana tebliğ ediyor. Tebliğin kabul vakti geldi. Melek buyuruyor Bakara ayet 37'de. Ona Rabbim bazı kelimat ilham etti. Fetelakka adim Rabbiy kelimatim fetabi aleyh adam Aleyhisselam Rabbini Allah'ın celıyor ilham ile bir bazı kelimatı dualar aldı. al feta a onunla etti. Allah evni kabul etti ve tevvabur Rahim Allah tevvaptır. Allah te kabul eder Allah Tealalamız rahimdir çok bunu aım evlenberşi ki Adem Aleyhisselam'ın aldığı bu kelimeler, kelimeler teybenin neyi gibi kelimeler de bunlar. Nasıl teybe etti? Mevlam bunu bize buyuruyor. Arap 23'te Rahim Kale dedik. İkisi dediler ki Adem Havan'ımız Rabbena Zalemle Enfüsena Rabbena ey bizim Rabbimiz Zalemle Enfüsena Nefsin zulmettik Rabbim ve inlem tavşirlana ve terhamda. Eğer sen bizi affetmezsen bağışlamazsan, bir de rahmet etmezsen, lene küne nemine Hüsan'da hüsnanda kalırız yarab, ya zerde kalırız yarab, mahmurluz yarab. Bunu okudular, bununla affolmalarına sebep oldu. Bir rivayete ise Adam alaşamadetirine şöyle Allah dua ediyor. Ya Rabbi, cennette gezerken bir gün arşın altında nurdan bir yazı gördüm bu arada. Çok ama büyük yazı gördüm Ya Rabbi. Neydi yazı Mevlam diyor? La ilahe illallah Muhammed'in rüşşullahı gördüm. Ya Rabbi, Allah sensin Rabbi. Başka ilahik ya Rabbi. O Muhammed kim ama Ya Rabbi? İsmi yakın yazmış, ismi yazmış. O Muhammed kim? Hulk ki Rabbim o senin toruna gelecek olan son peygamberim. Benim habibim o. Onu seviyor Rabbim. Bu da Adem Araştıran, ya Rabbi, onu Muhammed'i afet beni. Hulk Rabbim, ya Adem, eğer cennete bunu söyleseydin, hiç olursa çıkarmazmı her onu Demek ki peygamberimizin bakınız hürmetine muhtar. İnşallah bizler de böyle dua derken, Allah'a yalvarırken öyle yapalım. Kimsenin kapısını çalmayalım. Aman bana duvayasını şu okusun bu okusun. Hep bunlara boş yer muhtemelen. Boş verin. Hepimiz gafiliz. Gafir. Ne yapalım? Allah'a yalvaralım. Peygamberimizi şefaat yapalım. Dünyada kim yap, derim derim. Adem babamızın tevbesi kabul edildi. Mevla'nın buyurdu, affettim seni, ya Adam. Bir kimsenin tebhisi kabul olunca, o kişi bunun o anda farkına varır muhteremler. Varır, onu var. Yani bir günahkar kişi gerçekten tebessi o Mevla'ya dönsün, gerçekten. Ağlayıp istep ağlayacak, Mevla'ya yalvaracak, samimi olacak. Yani günah işlerken, ne derece zev duymuşsa en aşağı ona eşit oranda bir acı duyacak. Neden duyması gerekir mu? Günah işlerken değil mi? Gülmüş, oynamış, eğlenmiş, zevk kalmış, nefis adına almış. Ama estağfurullah, estağfurullah bu yetersiz mutlak, yetersiz mutlaklar. Yetersiz Mutlaka demek ki günahın büyüti ne ona hiç olması eş, en azı geçti tabi daha iyi. O oranda kişi bir elem duyacak, acı duyacak, bir pişman duyması gerekiyor kişinin. Adem babamız da 200 yıl ağladı orada. Havanımız ayrı kaldı. Cennetten kovuldu. Dünya onun bir zindan oldu. Ha, dünyayı sağlayamıyor. Sağlayamıyor tabi dünyayı. Cennet yaşayan kişi. Temmiz'e kabul oldu. Hemen bunu fark ettim Hüseyin Amin'de. Bir hafirdi böyle. Gönü bir nurlandı, bir hafiflendi. Bir normal kendine geldi. Ayağa kalktı. Ya Rabbi bu dünya çok bana dar geliyor ya Rabbi. Şimdi dedim öyle. Dünya bana çok dar geliyor bu dünya ya Rabbi. Ya Rabbi ben nereye gideyim bu dünyada? Nasıl avutayım, işim avutayım? Dedik ki, Rabbim, ya Adem benim bir beytim var. Beytim, evim var. Evim var. Oraya git. Onu ziyaret et, tavaf et onu. Yani Kabe'nin bulunduğu yer. Tabi o zamanlar ne şehir var, ne kasaba var, ev bir şey muhtemeler. o sendipten, yani Sri Lanka'dan yürüyerek çıktı oradan. Demek ki Hindistan'ın güneyine zaten 35 km mesafede kendisi oradan. Hindistan geldi. Oradan yürüyüp Mekke'ye geldi muhtemeler. Adam Alemdar Hazretleri Hindistan'dan Mekke'ye gelirken arada bir mola bir otur dinlendi. Neresi hoşuna gitmişse oturmuşsa hep orada büyük şehir kururlarlar Mısır'da. Mekke'ye geldi. O zaman Mekke Mükemmel'de bugünkü Kabe değil de Betir Mahmur vardı ona. Betir Mamur. Kırmızı yakuttan tek bir fare. Kırmızı yakuttan. Bir de Hadir Esvet ki taş vardır o böyle. O zaman beyazdan Nur gibi ay ışık verdi böyle parlardı. Adam Aleyhisselam Hazretleri Kabe'nin bulunduğu aynı yerdeki Beyt-i Mamur'a geldi. Meleklere orada baktı. Onları gördü. Tavaf etti. Tavaf ederken içi açıldı. içi açıldı rahatladı oradan. O oradan Arafat'a geçti. Tek hey insan dünyada. O anda da gitti. Arapada bir üssün bir tepe var. Adı Cebelür Rahme, Rahmet Dağı. Onun üstünde şu adı çık böyle. Adam arsa onun çıktı dikildiği yer orada işaret abim onun üzerine muhtarır. bir işaret var orada belirce. O tam dikildiği yerde belirce. Aynı yerde. Oraya dikildi. O Rahmet Dağından etrafını şöyle gözüme başladı karşıdan hazırdı Havva'yı uzaktan görü tanıyordu bari. Uzaktan gördü herhalde. Hazır o da Mekke'ye doğru yola çıkmış böyle. Tek başına bir hanım. Genç hanım tabii. Çıkmış oradan. Onu karşıdan gördü bu Havva tanıdı. O tanıdı. İsmi Arafa ondan meydana geliyor. Arefe bildiği tan anlamına geliyor bari. Onun sonra Müzelife'de böyle bir araya geliler yine birleştiler. Fazla aldı. Yine henüz götürdü. Götürdü. Cevbun ona buğday ekmesi, dikmesi öğretti. Cevbun Aleyhisselam buğday tohumunu getirdi. Ya Adem, yeri kalacaksın, Bunu ekeceksin. Bu da bitecek. Bunu biteceksin. Bunu öğüteceksin. Ondan un olacak, hamur olacak. Pişecek, bunu. Senin gıdan bu olacak evlatlarının. Ve Cavaristan buna demirci sanatı öğretti. Demir çıkarması adam öğrendi. Ondan kendine göre işi işte bazı şunlara bunda altraf di kendisine yeri kazdı yeri kazdı. Budaları ekti ekti. Çabuk oldu budalar Yine bıçakla bir bıçak onları biçti onları kuruttu onları. Ondan sonra Cavaristan buyuruyor ki iki taşsa arasında bunları ez bakalım çiğnenip ölecekler. İki taş arasında. Onları ezdi, un oldu. Bunlara da suyla yoğur, hamur bakalım. yoğurdu hamur yaptı bunları. Bunları pişir. Nasıl pişirelim bunları? Ona emretti, bir taşı oy, iç ateşle yak, iyice yansın, içine koyup pişir bunlar burada. O taşı oydu, ki ten deniyor muhteremler, nur tufanda da duruyordu hala böylece. Duruyordu arada. Ondan sonra içine hamuru koydu, piş çıkardı, yeme başladı ama, çok ama yorulmuş, alnı ter alıyor. Bunu ter Hava ana mus karşılında oturuyor ekmek yiyor işin de, bunu terlemiş. geldi. Adem ne bu? Ah canım bu cehennem ezme Cevressem dedi. Orada yem hazırdı, hazırı burada. Burada bir ekmek için uğraşım kadar burada mu terleme işe. Adem olarak maazetleri dünyada. Bin yıldan fazla yaşadığı tekrar mı teşrif edecek? Yaşadı. Ondan sonra tabii o dala rahmetine kavuştu. Azrail sen can almaya gelince ona sordu. Ya Adem, sen şimdi ben canını alacağım. Ne demek can almak ya Azrail, hiç öleceksin. <gülüyor> Acı duyacaksın mı? Tabii ceksin biraz daha, ceksin benim. Onu aldı oradan. Melete'ye geldiler, Melete yıkadılar. Kefeni sardılar, lavunu kırdılar, mezun açtılar, oraya gömdüler. Ne ki insanlara insan şehrine gelmelerde böyle yapınlar, cenazedir Alevis. Adam Alevisin bedelleri hayatta iken tabii çoğu çocuğu oldu muhteremler, torunları oldu, torun torun torun torunu oldu. Hayatta iken torunların sayısı 40 bini geçti. 40 bini geçti. Ufak köyler kuruldu, küçük kasaba kuruldu. Bazen meslek dalları yapmaya başlandı. İşte hayvancılık, koyunlarla alıştılar. Değmen düzler, su değirmenleri falan yapmaya başlar. Kendi yapmaya başladılar. Sonra bazı ağaç kasabeyi bağlayıp kayıp sandığı yapmaya başladılar. Buna faydama başladılar. Adem Aleyhisselam Hazretleri bu şekilde torunlar, torunlar, gördü dünyada gördü muhteremden. O dünyadan geçti gitti. Şimdi demek ki adı cemaatimiz... Adem Aleyhisselam Hazretleri eğer hiç cennette yaşamadan dünyada da ya da kalsaydı bizler cennetin özleminin dayamazdık muhteremler. Evet. Dayamazdık muhteremler. Şimdi şöyle bakın muhteremler bir aslan yavrusu aslan yavrusu bir halen başlayan dolsa. Hatta hayvan sirkine doğsa hayvan, aslan yavrusu. O aslan yavrusu hiç ormanları görmediği halde, bilmediği halde o aslan yavrusu neyse aslan yavrusu? Hep onun içgüdüsünde hayalinde ormanları özlemi vardır. Hayvan bahşesinde o aslan yavrusuna en güzel taze etli gıdalar verirse Güzel bakılsa, özen gösterirse ama aslan yavrusu yine mutsuzdur. Mutlu olamaz. Onun özeminde ormanlığa vardır. Neden? Eczadı oradan geldiği için muhtemelenler. Hatta eğer bir aslan yavrusu imkanı bu da kaçabilirsin ne yapar? Hemen ormanları bulur, gider bak o Bir ördek yavrusu da yumurtadan çıkar. Yumurtan çıkar ördek yavrusu da bu ördeğin annesi ölse, hatta tek kalsa bir ördek yavrusu ki kümeste tabi yerden çıktı, kümes çıktı bu ördek yavrusu çıktı beriçi. Bu ördek yavrusu hiç akarsuları, dereleri, batakları görmediği halde bu ördek yavrusu bir kümeste ne kadar bakılsa bakılsa özenle, her tür gıdakını verilsin... Yine tatminsizdir. Mutlu değildir. Onun özleminde içgüdüsüne vardır. Bataklar sarfadır. Onları görmedi ama. Ona kimse bunu söylemedi. Söylemedi bunu. Ama onun genlerinde, içgüdüsünde, onun doğal fıtatında bataklar vardır Bir gün böldük yavrusu, bir su, bir gündüzü gördü mü hemen suya O zaman mutlu Şimdi bakın adı cemaatimiz. Bizler tabi cenneti görmedik muhteremler. Bilmiyoruz. Ama fıtatımızda, genlerimizde, iş güdümüzde onun özlemi var muhterem bakmadan. Onun özlemi var böyle Onun için dünyada kimse tatmin olamıyor. Kimse ama. Kimse ama. Kişi der ki şu işim olsan rahatlayacağım. Hayır. Hayır muhtemelen. O işi olur ama rahat mutlu olamaz yine şey. Neden? Acı insanı cennet hak edecek mütevemler? İnşallah bize bir gün o cennetine girince mütevemler rahat ede İnşallah. İlahi